Özdeş Özbay. İklim için programı başladı. Hepinize merhabalar. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yüce Asönmez. Ben Özdeş Özbay ve destekçilerimiz Barbaros Bilgen ve Francesco Leone'ye de teşekkür ederek başlayalım. Evet Yücel, Bir genel değerlendirme, küçük bir genel değerlendirme yıl sonuna gelmişken yılın son programında yapalım istedik, değil mi? Evet, bir neler yaşadık, neler gördük hatırlamakta fayda var. Çünkü önümüzdeki yıllara da ışık tutacak şeyler var yılın içinde yaşadığımız. Ben hemen başlayayım isterseniz oldukça yoğun şeyler yaşadık. Çünkü biraz da özetleyerek geçeceğim. Ee, yılın ilk günlerine tarım sezonunun iki aylık döneminde yağışların yüzde yirmi azaldığını öğrenerek başladık. Ee, kurak günlerle başladık. Aynı şey Orta Doğu'da da geçerliydi. İran'da da iklim krizi yaşanıyordu. Aç ve susuz kalan timsahların çocuklara saldırmaya başladığı haberleri gazetelerde çıktı. Ee, Ardından yine bir felaketle e, karşı karşıya kaldık. Yıla kuş grubinin yaban hayatı üzerinde kabus gibi çökmesi e, yılın ilk başlarına damgasını vurdu ve İsrail'de 5.000'den fazla turna öldü. E, bu arada güzel şeyler de oldu. E, Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu ve Kuzey Buz Denizi'nde yaşayan Çatal Kuyruklu Martı da Ocak ayında ilk defa Hatay'da görüldü Türkiye'de. Ee, Erdiş e, korunacak hassas alan ilan edildi e, ocağın ikinci haftasında ee, Tarım Bakanlığı'nın genetiği değiştirilmiş bir mısırı ve bir soya genini hayvan yemi amaçlı kullanılmasına 10 yıl süreyle izin verdiğini öğrendik yine ocağın ortası gibi. Ee, <gülüyor> Türkiye'de genetiği değiştirilmemiş Mısır var mıydı ki? Vardı, evet. Var mıydı? İlk defa yasal olarak e, izin verildiğini öğrendik bu arada. Yani haberin açıklandığı zamandan e, bahsediyorum. Evet, her yerde yasaklanırken... Türkiye'de tersine bir gelişme oldu. Tersine bir gelişme oldu evet. 2003 yılından bu yana doğada görülmeyen tekile balığı insan eliyle Meksika'nın güneybatısındaki nehirlere geri döndürüldü. Bu güzel bir haberdi. Ee, ama hemen ardından yine ilginç bir haberle karşılaştık. Ocağın daha e, başları olmasına rağmen ilk leylekler gelmeye başladı ve e, sökede e, ilk leyleği gö gördük. Ee, kür rengi yer, yer kovan kışı yine Ocak ayında ilk kez Hatay'da e, ziyaret etti Türkiye topraklarını ee, onun dışında devam ediyoruz ee, Parma'da yeni bir yağmur kurbağası türü keşfedildi ve ona Greta'nın ismi verildi ee, İzmir'de yeni bir bitki bulundu e, ve bu bitkiye e, Efe Çemberi ismi verildi. E, Antalya'da beş antik bitki koruma altına alındı. Bunlar tek nokta endemikleriydi Sadece antik alanlarda yaşayan bitkilerdi. E, uzun süredir görmediğimiz kadife ördeği, e, Destin'in Türkiye'de tükendiğini düşünüyorduk Hersekla gününde tekrar bu ördeğe rastladık. Bu da yılın güzel haberlerinden biriydi ilk ayının. Sonra ilk ayının son günlerinde bir açıklama yapıldı. Asya'da 224 yeni türün keşfedildiği bir önceki yıl açıklandı. Bu da artık aslında gezegenimizi halen ne kadar bilmediğimizi ortaya koyan bir haber. Evet. Kuruyan Meke Gölü'ne kamyonlarla kar taşınmaya başlandı. Ocağın sonları gibi. Ee, <gülüyor> Çıldır Gölü civarında yeni bir bitki türü keşfettik. Ee, Anadolu Anadolu Zillusura, suru Hı. adı verildi bitkimize. Ee, Şubat ayına geldiğimizde yeni bir araştırma yayınlandı. Bu araştırmaya göre dünya genelinde kıyı bölgelerinin yalnızca %15 insan eliyle bozulmadan kalmış durumda olduğu açıklandı. Köprülü kanyondaki 40 Kavak mahallesinde Mermer Hoca izin verildi. Burası çok özel bir yer. Bu nedenle çok önemliydi bu haber. Evet, betonlaşmaya Kö devam yani inşaatlara Aynen. madenciliğe. Aynen. Şubat'ın ilk haftasında çok kötü bir haber yine geldi. Koalalar nesli tükenmekte olan hayvan kategorisine alındı. Ee, daha önce e, Avustralya büyük yangınında çok büyük zarar görmüştü bu tür. Ee, Tuz Gölü'ne bu arada, kuruyan Tuz Gölü'ne e, kamyonlarla kar taşınmaya başlandı Şubat ayında. Ee, flamingolar e, yaşasın diye. Ee, WWF'nin plastik raporu açıklandı Şubat ayında. Şubat ee, ayında ve kritik eşik değerin plastik atıkta aşıldığına vurgu yapılıyordu raporda. Her yıl 19 ila 23 milyon ton plastiğin denizlerimize karıştığı ifade ediliyordu raporda. Ve Afrika'da kuraklık etkisini iyice gösteriyordu Şubat ayında. Somali, Kenya, Etiyopya'da ürünler kavruldu, hayvan sürüleri öldü ve Birleşmiş Milletler, Uluslararası Örgütler acil destek çağrısı yaptı. Ee, Türkiye'de de bu sırada tarımsal kuraklık e, giderek e, artan bir e, e, etkisi vardı e, Şubat ayında. Bolu Yedigöller'de yeni bir endemik türü te, e, keşfettik. E, onun dışında Şubat ayında e, Şubat ayının sonlarına Doğru, ee, Marmara Gölü'nün kuruduğu açıklandı. ki yılın ortasında da bu göl kurudu ve e, e, şey e, bu gölün kuruyan yatakları köylüler tarafından paylaşılmaya çalışıldı ve kavgalar çıktı, olaylar çıktı. Ve halen bu gölle ilgili e, bir sürü e, haber biz de veriyoruz arada bir bu programda devam ediyor ama göl artık kuru bir göl. E, misilaj tekrar görüldü e, Şubat ayında yer yer e, korkutucu görüntüler e, ortaya çıktı. E, yeniden mi kabus dönüyor dedirtti bize ama neyse ki sonradan çok büyümeden e, misilajı görmeden atlatabildik yılı. E, İklim Şurası konuşuldu, Şubat e, toplandı. E, Şubat'ın sonları gibiydi. E, <gülüyor> Ee, Marmara Gölü ile ilgili kampanyalar başladı ve bunların ışığında Mart ayına geldik. Ee, Mart ayında e, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri konulu hükümetler arası bilim politika platformu son raporunda e, çoğu 10 yıl içinde olmak üzere 1 milyon hayvan ve bitki türünün tükenme tehdidiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu. Hükümet, hükümetler Arası iklim Değişikliği Paneli 2020 Etiketler, Etkiler, Uyum ve Kırılganlık raporuna göre Türkiye Avrupa'daki en kırılgan ülke olarak duyuruldu. WWF nesli tükenme tehlikesi altında olmasına rağmen nüfusları artan 8 vahşi hayvan türünü duyurdu. Bu da güzel bir haberdi. Ee, ve bu bilgilerle Mart ayına geldik bu haberlerle. Ee, Mart ayının ilk başında Amazon ormanlarının kritik eşikte olduğunu, e, Ocak, ay Ocak ayında kesilen, yılın Ocak ayında kesilen ağaç sayısının e, bir önceki yıla göre 5 kat arttığı açıklandı. Ee, İklim Şurası Şubat'ın sonunda toplanmıştı ama sonuçlarını Mart'ın başında gördük ve bu Şura'dan GDO çıktı ne yazık ki. Evet Yücel birazcık e, hızlandıralım. Hızlandıralım evet. evet. Ee, bir sonraki haftaya kalacak geçen yılın değerlendirmesinin devamı. <gülüyor> peki peki hızlandırıyorum o zaman ben. Evet. Dünyanın en büyük balığı Türkiye'de görüldü. Ee, Nisan ayının başlarında e... <gülüyor> bu e, güzel bir haberdi. E, e, ben biraz özetleyerek gidiyorum. E, Birleşmiş Milletler çevre kirliliğinin COVID-19'dan daha fazla can kaybına yol açtığını açıkladı e, Nisan ayının e, or. Başlarında yine ee, e, İstanbul'da ve e, Akdeniz'in bir bölümünde e, deniz anası problemiyle karşılaştık Nisan'ın ortaları gibi. E, İngiltere'nin York Üniversitesi öncülüğünde yüzden fazla ülkede yapılan ve 258 nehirde yapılan uluslararası bir ar araştırmaya göre Ergen'e dünyanın en yoğun ilaç atığı barındıran nehirleri arasında gösterildi. Türkiye'de ilk defa kulaklı çöl toygarı görüldü. Nisan ayının orta sonlarına doğru. Bu da güzel bir haberdi. Manisa'da en batı kısmında da çizgili sırtlan görüldü. Daha önce oralarda kaydı yoktu. Bu da güzel bir haber olarak kayıtlara geçti. Ve Mayıs ayına geldik. Mayıs ayında Leonardo DiCaprio'nun Bolsonaro'yla kavgası başladı. Amazonlardaki kıyıma. Kıyımla ilgili bir müddet gündemimizde kaldı. Ee, Karadeniz'de Yunus öldümleri başladı. Bunun muhtemelen savaşla da ilgisi olduğu söylendi ama daha sonra detaylı bilgi alamadık. Yaklaşık 5000 Yunus'un e, öldüğü e, söylendi. Birleşmiş Milletler Mayıs ayında, Mayısın başında bir kez daha uyardı. 2030'a kadar gün başına bir buçuk afet düşecek diye uyardı. Nature'da yayınlanan dünyadaki sürüngenlerin durumu raporuna göre, sürüngen türlerinin yüzde 21'inin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu duyuruldu. Dünyadaki Mayıs ayının ortasına doğru yeni bir araştırma açıklandı. Araştırmaya göre dünyadaki kuşların nüfusu son 50 yılda 3 milyar e, azalmış. Bunu duyduk, öğrendik. Bu dehşet verici bir haberdi tabii. Ve evet. yaza, yaza doğru gelirken de bir de e, herhalde bütün e, dünyayı saran orman yangınlarından da Şöyle bir özet olarak bahsedecek olursak yani Portekiz, Yunanistan, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Türkiye'de de Marmaris'in muazzam alevler içinde kaldığını ve çok ağır bir yaz aylarında yangınlar mevsimi yaşandı. Görülmemiş derecede. Aynen öyle oldu. Ee... <gülüyor> Deme Vakfı e, Mayıs ayının sonlarına doğru 2019 yılından itibaren sürdürdüğü maden ruhsatlarının dağılımını gösteren haritayı yayınladı Buna göre 24 ilde yaklaşık 20 bin maden ruhsatının bulunduğunu ortaya koydu bu rapor e, Zehirli deniz kestanesi istilası ve deniz anası istilası ikisi beraber etkisini arttırdılar ve Mayıs ayının sonlarına doğru onları daha çok konuşur olduk. Çekirge istilası başladı ilk kez Mayıs ayında Osmanlıyenin Düzce ilçesinde ekili tarım arazilerini çekirgeler istila etti. Bizde bir önceki yılda ilk defa uzun süreden sonra. Tanışmıştık çekirge istilasıyla bu tekrar etti. Ee, Toros dağlarında e, yeni bir bitki türü keşfettik. E, bu da güzel bir haberdi. Haziran ayının ilk e, günlerinin haberi. E, bu arada kuraklık Marmara'nın önemli bir bölümünde etkisini arttırdı. Zonguldak, Bartın e, gibi Karadeniz'in batısı ve Doğu Anadolu'da Erzurum, Bayburt, Kars, Iğdır dışındaki alanlarda meteorolojik kuraklık yaşanmaya başladığı duyuruldu. E, Büyük set resimindeki Mercan Adası'nda yaşayan e, mozaik kuyruklu sıçanın neslinin iklim değişikliği nedeniyle yok olduğu duyuruldu. Bu iklim değişikliği nedeniyle resmi olarak duyurulan ilk canlı olarak kayıtlara geçti. Ee, Haziran ayının ortalarına geldiğimizde İzmir e, İzmir Körfezi'ndeki e, biyolojik çeşitliliğin tehdit altında olduğunu ama e, son çalışmalardan sonra biraz e, Körfez'in kendini toparladığına dair görüntülerle karşılaştık. Bu da güzel bir haberdi. Ee, yeni bir araştırma yayınlandı. Mikrodalga fırınların e, yaklaşık 7 milyon otomobil tarafından üretilen karbondioksit eşdeğer miktarda karbondioksit öğrendi, e, ürettiğini öğrendik. Ee, Abant Gölü ve Çevresi Milli Parkı ilan edildi e, Haziran ayının ortasında. Evet. Okyanus sıcaklığına e, bağlı besin yetersizliğinden yüzlerce bebek penguenin öldüğü haberi duyuruldu. E, Haziran ayının sonlarına doğru geldiğimizde. E, karektalar için nöbet başladı. Çünkü yumurtadan yavrular çıkmaya başlamıştı. Evet. Haziran ayını böyle bitirdik ve Temmuz ayında e, Birleşmiş Milletler Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu 2020 -20 raporu dünyanın açlığı ve e, yeter, yetersiz beslenmeyi ortadan kaldırma çırbalarında geriye gittiğini gösterdi. Rapora göre dünya nüfusunun %9.8'inin aç olduğu açıklandı. E, Nefşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde doçent doktor Gençay Akgül yeni bir bitki türü keşfettiğini duyurdu. Nevşehir nesiz Akgül adıyla literatüre girdi. Bu arada bir önceki yılın yangınının etkilerinin neler olduğunu da uydu görüntülerinden ilk defa gördük. 11 Temmuz ayının ortaları gibi. Ee, Temmuz'un ortasına geldiğimizde as, at, asbest yüklü gemi İzmir'e doğru yola çıkmıştı ve insanlar e, bu nedenle e, teaffüs halindeydi. Gündemimizde bu haberler vardı. Ee, Akbelen ormanlarında korunma nöbeti birinci yılını doldurdu Temmuz ayında ve o problem halen devam ediyor. Evet. Sıcaklığın artmasıyla birlikte özellikle Afrika'daki kuraklık haberleri çok yoğunlaştı Temmuz'un ortalarında. Ee, Avustralya'nın e, doğasının çöktüğü bilim insanları tarafından açıklandığı yüzden fazla canlının yok olduğu ya da yok olma üzere olduğu söylendi ve son 5 yılın faturası vardı bu raporda ve görüntü. E, doğası çöküyor e, kıtanın diye e, altı 6 çiziliyordu raporda. Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nda 2030'a kadar Ulusal Deniz alanlarının %30'unun korunması kararı çıktı. E, Ağustos'a geldiğimizde chat yönetmeliği değişti. E, yeni yönetmelik e, bu programda da konu etmiştik. Yeni e, İnsanların e, direnişlerini devre dışı bırakmayı amaçlıyor. Patara'nın kumlarının çalındığını öğrendik. Hem de binlerce kamyon. E, <gülüyor> Birleşmiş Milletler tarihi bir adım atarak temiz ve sağlıklı bir çevre erişiminin temel bir insan hakkı olduğunu duyurdu. E, Ağustos'un başlarında. Ağustos'un e, başlarında. Bu arada bir istilacı türü Fındık'ın kabusu oldu. Dracula böceği e, denen bir böcek e, çok ciddi zararlar verdiği açıklandı. Van Gölü'de e, e, kuruduğuna dair görüntüler ve haberler medyada bu dönemde yerini aldı. Erten, bir iki dakikamız kaldı hızla bitirmeye çalışabilir miyiz? Tamam peki çok hızlandıracağım. ay ay vermekten şey yapıyorum o zaman. bilim insanları Tazmanya kaplanlarını DNA çalışmalarıyla geri getireceklerini ilan ettiler. Bitlis'in kuş cenneti Arindölönü'nün kuruduğu duyuruldu. Harvan Kertenkelesi, Hatay mavisi kelebeği, Bozkır kartalı, kulak ve has benli sığır kuyruğu koruma altında öncelikli türler olarak ilan edildi. Karadeniz'in deli balından yiyen ayının kendinden geçtiğini gördük. Ee, bu yıl 27. düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Ta Taraflar Konferansı Mısır'da gerçekleştirildi. Artık yılın sonlarına doğru geldiğimizde ee, Doğal Hayat Koruma Vakfı'nın Londra Jeoloji Derneği ile birlikte yayınladığı Yaşayan Gezegen raporu 1970-2018 arasında yaban hayvanlarının nüfusunun dünyada %69 azaldığını açıkladı ki bu çok önemli bu, bir hükmede. E, evet korkunç bir beri yani. Evet bilim insanları en son yaklaşık 140 yıl önce Papua Gine'de görülen bir kuş olan karenseli bu gura güvercinini yeniden keşfetti. Ee, özetle yılın sonuna kadar e, başlık başlık yaşadığımız şeyler e, bunlardı ana hatlarıyla. Evet. Bir de şeyi belki ekleyebiliriz. Yani Pakistan'da Eylül ayında muazzam sel bir felaketi. sel felaketi oldu. Evet. Tarihin gördüğü belki de e, evet. en büyük sel felaketi olarak kabul edilebilir. Evet. Ülkenin üçte biri sular altında kaldı. 1700 kişi öldü. Ve 40 milyar avronun üzerinde zarar meydana geldi. Ve göçler iklim göçleri de devam etti tabii. Evet bir şey daha ekleyeyim. Ee, bu arada bir önceki yıl e, keşfettiğimiz e, yeniden bulduğumuz Leopar'ı dört farklı yerde daha gördük yılın sonuna doğru yaklaştı. Evet bu iyi bir haberle de e, bitirebiliriz herhalde. Evet e, özetle böyle bütün bu yılı yaşadıklarımız. Peki çok teşekkürler Bitire, bitirebiliriz herhalde bu programı. Evet. Biz de hemen arkasından da bu ge gelecek yılın ardından geçen yılın ardından programını e, bir küçük teaser yaptık. Onu çalarak da bitirebiliriz. E, e, hepimiz, e, e, i̇yi bir yıl dileyelim. Bu anlattıklarımızın biraz azalarak iyi haberlerin artacağını düşünerek Hoşça kalın. Hoşçakalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.